Boş. Yaşam için teknoloji. Merhaba. Arkvinde Kafkasör yaylası Cerratepe mevkiinde maden çıkarılması için geçen yıl Şubat ayında maden şirketinin iş makinelerinin bölgeye getirilişi sırasında yolu ulaşıma kapatan ve çıkan olaylar sonrasında haklarında toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanuna muhalefet ve polise pasif direnme suçlarından dava açılan 48 kişinin yargılanmasına başlandı. Yeşil Gazetede yer alan habere göre Artvin Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz yargılanan 48 sanıkla Yeşil Artvin Derneği Yönetim Kurulu üyesi ve avukatı Bedrettin Kalın katıldı. Mahkeme heyeti kimlik tespitinin ardından sanıkların 24'ünün ifadesini aldı. Diğer sanıkların ifadelerinin alınması için mahkemeyi 3 Mart'ta ertelendi. Artvin barosunda basın toplantısı düzenleyen Yeşil Artvin Derneği Yönetim Kurulu üyesi ve derneğin avukatı Bedrettin Kalın, Maden şirketinin Cerrahtepe bölgesinin yasa dışı çıkma girişimine karşı tepki gösteren vatandaşların 2 gün boyunca süren olaylar sonrası haklarında dava açıldığını belirterek yolu kapattıkları gerekçesiyle bazı araç sürücülerine para cezası kesildi. Bununla yetinilmedi dava açtılar. Orman Bölge Müdürlüğü tarafından alınan yazılardan kanıtlandığı üzere Cerrahtepe bölgesine çıkma girişimi tümüyle yasa dışı. Artvin halkı da buna karşı çıkmaktadır. Cerat Tepe'yi ve çevre korum korumak zaten anayasal görevimiz. Bu anayasal görev çerçevesinde Artvin halkı aslında görevini yapmıştır. Dava açılması değil ödüllendirilmesi gerekmektedir dedi. Cerat Tepe'de maden çıkarılması için verilen izinlerin ardından Artvinliler 2013 yılında hukuk mücadelesi başlatmıştı. Yeşil Artvin Derneği'nin Rize İdare Mahkemesi'ne açtığı davada mahkeme 24 Aralık 2014 tarihinde ÇED olumlu kararını iptal etmişti. Bunun üzerine yeni bir başvuruda bulunan şirket 2 Haziran 2015'te yeniden ÇED olumlu kararı aldı. Gelişme üzerine harekete geçen Yeşil Ardın Derneği öncülüğündeki 751 kişiyle 61 avukat 8 Temmuz 2015'te Rize İdare Mahkemesi'nde ÇED olumlu raporunun yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Türkiye'nin en büyük çevre davasını açtı. Ancak dava devam ederken Etibakır AŞ ÇED raporu ile ilgili verilmiş bir yargı kararı olmadığı gerekçesiyle Artvin valine başvurarak 15 Şubat 2016 tarihinde iş makinelerini Cerrattepe'ye çıkarmak istedi. Tepki gösteren Artvin halkı da araçları ve yolda kurdukları barikatlarla iş makinelerinin bölgeye çıkmasına izin vermedi. İki gün boyunca polis ve jandarmanın biber gazı cop ve plastik mermi ile yaptığı müdahalelerin ardından halkın direnci kırıldı. Yol açılarak iş makineleri Cerrattepe bölgesine çıkarıldı. Sabancı Üniversitesi İstanbul İklim Politikaları Merkezi Türkiye medyasının iklim değişikliği karşısındaki durumunu inceleyen İklim Değişikliği ve Medya başlıklı bir politika notu yayınladı. İstanbul Politikalar Merkezi kıdemli uzmanı ve iklim çalışmaları koordinatörü Ümit Şahin ve üniversiteden Nova de Lisboa'da doktora sonrası araştırmacısı olan Mehmet Ali Uzal Gün tarafından hazırlanan çalışmada Türkiye'de iklim değişikliğinin medya gündeminde nasıl yer aldığı, iklim haberlerinin neye göre gündeme alınıp alınmadığı ve haberleştirme biçimleriyle ilgili dinamikler, medya yöneticilerinin görüşlerine başvurularak gazetecilik ve editörlük pratikleri açısından incelendi. Çalışma kapsamında yay saat istatistiklerine göre en fazla tiraj alan 10 gazete arasında yer alan 3 gazetenin genel yayın yönetmenleri, Yazı işleri sorumluları, çok izlenen iki haber televizyonunda biri yayın yönetmeni, diğeri eski haber müdürü yöneticisi olan iki yöneticisi, çok izlenen iki haber sitesinin birinin yayın yönetmeni, diğeri editörü, yüksek trajlı bir gazetenin eski genel yayın yönetmeni ve bir başka yüksek trajlı gazetenin bölüm editörüyle yayın yönetmenliği tecrübesi olan... Kıdemli bir köşe yazarı ile mülakatlar gerçekleştirdi. Çalışmanın bulgularına göre iklim değişikliğinin Türkiye'de medya gündemine daha fazla alınmasının önündeki başlıca engel medyada iklim değişikliğinin okuru, izleyici ya da sokaktaki insanı fazla ilgilendirmeyen, okur çekmeyen ve bu nedenle de tiraj ve reyting getirmeyen yüksek entelektüel düzey ve özel ilgi gerektiren bir konu olduğu görüşünün hakim olması. Ülke gündemindeki savaş, terör ve diğer siyasal ve toplumsal çalkantılarla da iklim değişikliğinin haber değeri taşımayan bir mesele olarak arka plana itilmesine neden olmaktı. Çalışmada görüşlen medya yöneticilerine göre ise iklim değişikliğinin uzaklarda gerçekleşen ve geleceğe dair ve soyut bir konu olarak görülmesi bu alandaki gelişmelerin okuru haberde tutacak şekilde haberleştirilmesinin zor olması medyada başta yayın yönetmenleri ve editörler olmak üzere Bilgi ve farkındalığın az olmasıyla çevre konusunda uzman muhabir eksiği de medyada bu alanda az sayıda haber yer almasına yol açan faktörler arasında. Bu faktörler ise medyada özgün ve yerel haber üretiminin sınırlı olmasına neden oluyor. Zira medyada yer alan iklim haberleri genellikle uluslararası haber ajanslarından ve yabancı medya kuruluşlarından yapılan derlemelerle sınırlı kalıyor ve yerelleştirilemiyor. Türkiye'nin iklim alanında aktif ve ön açıcı politikalara sahip olmaması ile hükümet ve kamu kurumlarının medyanın iklim haberlerine önem vermesini sağlayacak gündemler yaratmaması ve teşvik etmemesi de medya temsilcilerine göre iklim değişikliğinin Türkiye gündeminde yeterince yer bulmamasının nedenlerinden. Tabii ki Açık Radyo bu konuda çok büyük bir istisna çünkü iklim haberleri ve iklim mücadelesine ilişkin haberler her zaman öncelikli haberler arasında yer alıyor. Yeşil ve barış dolu bir gezegen direkleriyle esen kalın. Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan Nesnan Uygar Özesi ismi. Sadece bugünkü değil, gelecekteki yaşamımızı da iyileştiren teknolojiler üreten boş